Evet Müslümanlar olarak bir sıkıntımız da bu. Yani cenaze namazına katılmak, bir Müslüman kardeşimize dua etmek görevimiz. Hı hı. Ancak diyelim çeşitli vesilelerle başka cenazeler de olabiliyor. Yani bir yerde bir dostunuz için tanıdığınız, bildiğiniz iyi bir insan için cenaze namazına gidiyorsunuz. Fakat yanında üç beş tane Vefat eden insanın da cenaze namazı kılınıyor. Ee, peki hoca efendi usulen bu zatı nasıl bilirsiniz diye soruyor. Bilenler iyi bilenler ama. Yani iyi bilirizin iki manası var. Bu adamı nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Çok hain biriydi anlamına da gelebilir. Ancak hoca efendinin sorduğu nedir? Dürüst bir adam mıydı? Hı hı. Müslüman mıydı? Cenab-ı Hak'la iyi miydi? İnsanlara karşı e, muamelesi nasıldı? Bunu soruyor. Ha, biz eğer iyi halini biliyorsak iyi bilirdik cevabını vereceğiz. Tanımadığımız bir kişi ise hı hı. Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Demek ki iyi bilmediğimiz bir kişi için iyi bilirdik demenin bir anlamı yok. Hı hı. Zira bizim onunla bir münasebetimiz hı hı. Yok. yok. Ama Cenab-ı Hak'tan rahmet dilemekte bir sakınca yok. Zira e, cenaze namazı kılınmak üzere getirilmiş, ya, büyük ihtimalle Müslümandır o kanaatla biz namazını kılıyoruz. Belki camiye getirilen bir takım insanlar e, kafir de olabilir, hı hı. gayrimüslim de olabilir, hı hı. biz onu bilmeyiz. Yani. Ama camiye getirilmiş madem, cenaze namazı kılınmak üzere getirilmiş ise onun Müslüman olduğu kanaatıyla biz namazını kılıyoruz. Kılmamızda bir sakınca yok. Biz zaten Allah için namaz kılıyor, Resulullah Aleyhisselam'a salatu selam getiriyor ve meyit için dua ediyoruz. Yaptığımız budur. Eğer o kişi duaya müstahaksa, dua edilebilecek birisi ise elbette Cenab-ı Hak bizim duamızı onun için geçerli kılacak. Dualarımız onun için şefaatçi olacaktır. Ha biz görevimizi icra ederiz ancak bize sual olunduğunda bu zatı nasıl bilirsiniz? İyi biliyorsak, evet iyi biliyoruz deriz. Eğer tanımadığımız birisi ise yahut iyi olmayan birisi ise ahlaken vesaire. yani komşu olduğu için gidiyorsunuz mesela ama evet. iyi bir adam değil. Mesela. mesela Allah rahmet eylesin demek daha... E, doğruluk açısından bize uygun olan ifadedir.